4 yaşındayken otizm tanısı alan Kerem'in öyküsüyle geldik bugün ekranlarınıza. Annesi Kerem 1,5-2 yaşlarındayken ismiyle çağırdıklarında bakmadığını, göz teması kurmayı kestiğini, dönen ve ışıklı cisimlere karşı aşırı ilgisi olduğunu, arabalarını veya legolarını üst üste ya da yan yana dizerek oynadığını söylüyordu. 2 yaşından sonra konuşma yetisinde bir sıkıntı olduğunu fark etmişler. Ama yakınları Kerem için erkek çocuğu geç konuşur, telaş etmeyin, elbet konuşur demişler. Fakat içler hiç de öyle olmamış ve Kerem'in hali hazırda olan al, ver, anne, baba, mama, git, gel gibi kelimeleri de kaybolmuş. Üç yaşından sonra semptomlar katlanarak büyümüş ve ilerlemiş Anlamsız ileri geri koşmalar, yerinde dönmeler, öfke nöbetleri, ileri geri sallanmalar, tepkisizlik, evde dönen ve çalışan makinaları adeta hipnoz olmuş gibi saatlerce izlemeler. Aile Kerem'in gelişim basamaklarında bir şeylerin ters gittiğini onun yaşıtlarıyla kıyasladıklarında fark etmişler. Yaşıtlarından hem daha geride hem de daha farklı davranışları dikkatlerinden kaçmamış. Fakat bir yandan da çocuklarındaki bu anormallikleri kabullenememiş. Ta ki Kerem'in kreş öğretmeni bir psikiyatriste götürmelerini tavsiye edene kadar. Aile durumu bir çocuk psikiyatristten duyunca ve otizm tanısını alınca adeta yıkılmış. Tek evlatları Kerem'in tedavisi için ne gerekiyorsa yapmak için kolları sıvamış. Evet bakalım bugün uzmanımız. Aktif içe kapanma hastalığı olan otizme dair bizlere neler söyleyecek? Adım adım insan başlıyor. Efendim herkese selamlar, muhabbetler yine bizler geldik şükür kavuşturana diyelim bir adım adım insanla yine bir hayat öyküsüyle geldik. Bugün aktif içe kapanma hastalığı olan otizmi konuşacağız, belirtilerini konuşacağız. Sizler ekran başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve bizlere adım adım insan Instagram hesabından ulaşabilirsiniz, sorularınızı iletebilirsiniz. bize eşlik edecek uzmanımız efendim bugün çocuk gelişim uzmanı, aile danışmanı Senem Yıldız hocamız Hoş geldiniz. Hoş Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok şükür. Elhamdülillah. Gayet iyiyiz. Ramazana da girdik, mutluyuz, mesuduz. Onun da ayrı bir sevinci var. İnşallah güzel bir şekilde devam eder. Allah nasip eder. Ramazan'ın o o uhreviyetini hissediyoruz. Evet. Her daim. Hele böyle Ankara'da bir bahar havası var bugün öyle güzel bir güneşe sahip. Çok güneş güzel bir hava. Evet. Maşallah. E, o hani o manevi atmosferi hissetmek çok güzeldi. Ee, Allah onu daim kalsın inşallah. Amin. Eksikliğini vermesin. Amin. Verdiğini de bizden almasın amin, inşallah. Amin amin diyelim. Ee, ve bugün bizler tabii ki bugün ve her salı, perşembe, Ramazan boyunca da devam edeceğiz terapi seanslarına. O hani terapi tadındaki sohbetlerimize sizlere yine sıkıntılarına derman olmaya elimizden geldiğince gayret edeceğiz. Ee, i̇zleyenlerimiz her salı ve perşembe böyle farklı farklı konuklarla ama evet. gene de hani anlattığımız öyküler var ya yaşamın içinden öyküler. Şöyle baktığınızda muhakkak birden fazla eve dokunuyoruz. Ah bu benim Azlasın hikayem. Ah ben bunu yaşadım dediklerini biz de duyar gibi oluyoruz. Evet, i̇şte bugün belki otizmli ailelerin ya da otizm belirtileri, semptomları olan aileler acaba içine şüphe düşenler varsa belki bugün biraz aydınlanacaklar. Biraz daha i̇nşallah. farkındalıkları gelişecek inşallah diye i̇nşallah. düşünüyorum. O yüzden ben otizm spektrum bozukluğu nedirle başlamak istiyorum hocam. Siz bunu e, söylerseniz hani öykümüzü ilerleyendeki arkalarda değerlendiririz. Hangi yaş aralığında genelde bunu da görüyoruz? Bunu da ekleyeyim sorum hocam. Yani Buyurun. şöyle 18 aylıkla 3 yaş arasında kendini belli eden bir rahatsızlık bu. 18 aya kadar çok fazla kendini belli etmiyor. Yani 18 aya kadar çocuk normal, gelişim evrelerini devam ettiren, kelimeler kullanmaya başlayan, bazı şeyleri rahatlıkla, normal gelişme evrelerindeki çocuklar gibi devam ettiren bir sürece tabi oluyor. Hı hı. 18 aylıktan sonra yavaş yavaş bazı şeyler durmaya başlıyor. 3 yaş, 3,5 yaşa kadar da netleşiyor ve kendini çok iyi bir şekilde gösteriyor. Yani bir çocuğun 3,5 yaşındayken otistik mi değil mi yani otizmli mi değil mi bunu bilmek çok net bir şekilde e, sağlanabilecek bir durum. Hı hı. Yani 3,5 yaşına kadar artık pek çok şey yavaş yavaş rayına oturmuş oluyor. Nedir çocuğa? hocam? Bu spektrum bozukluğu geniş bir yelpaze aslında. Semptomlarına şimdi siz gireceksiniz. Bilişsel, duygusal, davranışsal, sosyal hatta biyolojik ve fizyolojik olarak da semptomları var. Çok, çok fazla. Yani çok böyle biz aktif içe kapanma. Sanki sadece konuşmanın kesilmesi gibi görüyoruz Hayır, ama bu bizler otizmli sadece. çocuklarla çalışan insanlar olarak evet. onların o semptomları Hani o da mı var bu da mı var diye değil mi kalıyoruz ve bir sürü de aslında e, tanık kriterlerine de girmiş, girmiş bu semptomlar. Evet. Şimdi otizm e, hem dil bozukluğu hem de gelişimsel bozukluk hem de sosyal bozukluğun bir arada olması süreciyle birlikte nörolojik bağlantıların da bu sürece uyum sağlayamamasından kaynaklı olarak ortaya çıkıyor. Hı. Otizm genetik bir hastalık olmamakla birlikte özellikle ana rahminde bebek 3 aylıktan sonraki süreçte mental problemler, oradaki sinir uçlarının birleşmesi ya da bir kısmının kananlaşması, inceleşmesi gibi bir genetik geçiş olmasa da belli zarlardaki problemler daha hamilelik esnasında kendi ...kendini belli etmeye başlayabiliyor. Hı. Tam bir genetik bulgu olduğu söylenmiyor. Zaten hala otizm nedirle ilgili maalesef ki tam yani bir tanım yok. Şey, neden oldu diye gelse bir aile Mesela Kerem için dese ki bakın dikkat ettiniz mi öykümde evet. ilk defa ben bir şu şu oldu da böyle oldu demediğim bir öykü. Belki e, dikkatli izleyenler varsa adım adım evet. insanı çünkü otizmin tek bir nedeni yok. Bir veya birden fazla bilinen ya da bilinmeyen sebepleri, sebepleri var. var. Çok önemli bir şey. Evet şimdi tabii ki süreç bununla beraber farklı noktalara gidebiliyor. Hmm. Dil gelişimi bozuluyor nörolojik gelişimler bozuluyor. Dil gelişimi bozulunca sosyal gelişim de bozuluyor. İfade edebilme tarzıyla ilgili sıkıntılar yaşamaya başlıyor çocuk. Hı hı. Yavaş yavaş kelimeler küçülüyor, azalıyor ve yok olmaya başlıyor. Donuklaşıyor ya da çok ağır bir hiperaktivite ortaya çıkıyor. Bunların hepsi beraber olmaya başlayınca bir sürü bulgu bir araya da olmaya başlayınca otizm spektrumu ile ilgili tanılar yavaş yavaş kendini koymaya başlıyor ortaya. Hı. Çocuk bir, bir anda göster bir anda standart olarak sadece dönen şeylere bakmaya başlıyor ya da kendi sürekli sallanıyor ya da ritüel hareketler yapıyor Iı yapıyor mesela ya da ııı yapıyor ya da işte sürekli kendini hani sağa sola sallıyor ya da mekanik konuşmalara başlıyor. Konuşma bazıları Robotik konuşmaları evet, oluyor. Aynen öyle. Hani evet. bazıları konuşmayı hiç kesmiyor. Ama konuşma mekaniğe devam ediyor. Yani sanki bir robot konuşuyormuş gibi bir ses çıkmaya başlıyor. Bazı çocuklarda ise e, tekrarlı ekolalili, yani tekrarlı konuşmalar söz konusu olmaya Onu yapalım olmaya mı? Başlıyor. Mesela aileler varsa şu an çocuğum konuşuyor diyorlar. Biz mesela çocukla <gülüyor> konuşmaya başlıyoruz diyorum ki nasılsın diyorum. Nasılsın? İyi misin? İyi misin? Yani bu konuşmanın olduğunu söylüyorlar. Halbuki bu ekoleri dediğimiz Tekrar. ezberletilmiş bir şey. Ezbere Aynen. konuşma. Doğal Aynen. ve fıtratında olmayan. Tekrarlıyor. Sürekli aynı bir şekilde yankılama gibi yapıyorlar. İşte tabii ki göz temasını tamamen kesebiliyorlar. Oyuncak e, takıntıları yükselebiliyor yani herhangi bir alana yani kıyafete ait, arabaya ait, oyuncağa ait, bebeğe ait herhangi bir saçma sapan bir eşyaya ait bile takıntıları çok yoğun bir şekilde artabiliyor. Mesela hiç olmadık e, uyduruk kaydırık bir eski kırılmış bir oyuncak onun oluyor ve onunla geziyor, onunla oturuyor, onunla kalkıyor. O oyuncak kaybolduğu anda kıyamet kopuyor. Ve onunla birlikte yaşamak istiyor. Yani bağlantıları e, değişik bir bağlantısı oluyor bir nesneyle ve o nesne üzerinden hareketlerini ve tavırlarını sergilemeye başlıyor. Bununla birlikte ciddi anlamda... E, özellikle kendini ısırmalar olabiliyor kendini yaralamalar olabiliyor orada bir hissizlik kendi bedeni hissetmeme hani uzay boşluğunda olma hissi. olma gibi parmak uçlarında yürüyor mesela bakın hissizleşmenin sebebi de şu olabiliyor tabi otistik çocuklar ya da otizmli çocuklar da gluten toleransı kazein toleransı dediğimiz toleranslarda sıkıntı oluşabiliyor bağırsak floraları ba hep bozuk bozuk olduğu için ya çok sürekli kabızlar ya çok sürekli ishal Tabi e, gluten ve e, kazein birer protein olduğu için ve tam bir sindirim sağlanamadığı için sindirilememiş olan bu proteinler vücutta e, morfin görevi görüyor. Bu sebeple çarptıklarında ya da işte ne bileyim düştüklerinde ya da şiddetli sıcakla ya da şiddetli soğukla karşılaştıklarında diğer çocukları oranla hiçbir şey hissetmeyerek tepkisiz kalabiliyorlar. Onun sebebi de bu oluyor. Bu da oldukça önemli bir süreç o yüzden bunların hepsine teker teker bakılması ve dikkat edilmesi gerekiyor. Hani hepsinin farklı farklı sendromları var hepsinin farklı farklı süreçleri var bu süreçlere gerçek anlamda dikkat etmek gerekiyor. Nereden Bahs başlıyor ve nereye doğru gidiyor. Bu bahsettiğiniz semptomların birkaçı da olabilir, hepsi de olabilir, bir ikisi de olabilir. Ama önemli olan orada bir anormalliğin olduğunu en başta belki 30-30'deyince aktif konuşmanın olmayışı. Yani doğal, spontan, içinden o bizim değil mi? çocuklarımızın bir sürü soru diye konuşmaya başlaması gibi bir evet. konuşmanın olmayışı. En belirgin özellik derken semptom ve bu saydığınız semptomları daha da genişletilebilir. Belki evet, çok şu var. masanın etrafında dönem var. Sadece yerinde oturan var. Kendini tamamen içe kapatan, e kapatan var. Çok ciddi ve çok büyük alanlarda mesela sosyal zekası ve duygusal zekası çok gelişmiş olanlar da var. Ve Asperger spektrumu o da hani otizmin içerisinde ve çok evet. üst düzey çocuklarda yaşanan bir durum. Mesela ona bir resim verdiğinizde o resimle ilgili o resmin aynısını çizebiliyor. Ya da ona işte üç yıl sonra şu gün e, hani şu tarih hangi güne gelir deyin, onu söyleyebiliyor. Ya da işte yaşı altı ya da yedi yaşında ama dört rakamlı e, dör, hani iki tane şeyi çarpın diyorsunuz. Çarpıyor bölüyor çıkarıyor topluyor ve size hemen söyleyebiliyor. O hani, zaman otizme yüksek fonksiyon yani yüksek zeka da eşlik edebiliyor. edebiliyor. Ama, ama aynı zamanda hatta daha çok yapılan araştırmalar var yüzde yetmişe yakını. Diyordu benim en son baktığım ama hocam daha çoğunlukla zeka geriliği de eşlik ediyor. Mental reterde problemi olan otistik çocuklar da var. Şimdi mental reterde problemi olan otistik çocuklar var. Yani zeka geriliğiyle birlikte otizmin devam ettiği insanlar var. Sadece otistik olanlar var ve bununla birlikte asperge spektrumunun içerisinde olan otizmli çocuklar var. Yani bunların hepsi de var. Farklı. Aslında farklı farklı var Bunları hiperaktivitenin eşlik ettiği çocuklar var, obsesyonların ve takıntıların bununla birlikte arttığı çocuklar var, tamamen içine kapanan ve kendini tamamen içine kapatmış bir şekilde yaşayan çocuklar var. Yani e, yelpaze oldukça geniş hı hı hı. ve oldukça farklı fakat burada önemli olan ne? Burada önemli olan eğitim. Hı hı. Eğitim. E, Tabi şunu yaban atmıyoruz. Az önce söylediğiniz o kazeyin, glüten ve bağırsaklardaki problemler, herhangi ağır metaller. Bunları sakinleştirelim. Şimdi konuşalım. Evet. konuşalım. Tıp ayağı işin değil, doktorla, tıpla götürecek. Evet. Multidisipliner bir çalışma gerektiriyor ya. Tedavisine gireceğim ama belirtileri anlattık. Sebepleri tamam genetik değilleriniz. Peki şunlar şunlar muhtemelen olabilir diyebileceğimiz şeyler. Yani hiç mi bir sebep yok? Var yok değil. Onları Mesela e, sonra otizm geçelim. spektrumu ile ilgili yapılan çalışmaların bir kısmında otizmli çocukların e, gerçek anlamda ağır metal zehirlenmelerine e, maruz kaldıkları da gözlenmiş işte kurşun gibi, cıva gibi anlatabiliyor muyum? Ya da işte anne mesela e, diş hekimi baba işte inşaat mühendisi fakat inşaatlarda ciddi anlamda çalışmalar yapıyor. Ya da boya yapıyor, badana aktif. Ya da işte boya badana kuaför. Için içinde kuaför olabilir, otogazla ilgili evet. işte otomotivle ilgili bir sistemin içinde araç vesaire tamirinin içerisinde olabilir ya da amalgam dolgular mesela. Annelerin ya da babaların ağzındaki ciddi anlamda amalgam dolgular. Onların içerisindeki işte e, ağır metalleri kana süzülüp kan bağstasıyla geçmesiyle ilgili Allah rahmet eylesin profesör doktor Ahmet Aydın vardı. Cerrahpaşa Üniversitesi'nde hmm. o bu konuyla ilgili çok ciddi araştırmalar yapıp çok ciddi çalışmalar yapmıştı. Çok güzel kitabı. Ve, ve hani çok ciddi bir süreci de takip etmiş biriydi. Hani bu çok ciddi bir etken. Bununla ilgili olarak bağırsak florasının tamamen bozulmuş olması, beslenmeye bağlı bozuklukların olması, bu beslenme bozukluklarında Az önce söylediğimiz gluten toleransının olması ya da kazihinle ilgili sıkıntının olması bunların geçirgenlik bağırsakta geçirgenlik oluşturamadığı için çocukta endomorfine yani uyuşturucuya dönüşmesi ve sürekli olarak aynı şeyleri içme aynı şeyleri yeme takıntısına dönmesi gibi bunlar da ciddi anlamda birer faktör az önce söyledik doğum öncesindeki süreç mesela hamilelik esnasında kıymetli hekimlerimiz lütfen bana kızmasınlar tabii ki bu olması gereken bir şeydir ama bu konuda da yine hekimler de çok ciddi anlamda bölünmüş durumdalar. Özellikle kadın doğum hekimleri. Üçlü testlerin yapılması. O testlerin yapılması sonrasında işte çocuk Down sendromlu mu değil mi? Amniyosentez sıvısının alınması sürecine kadar ve sentezden sonraki süreçte beklenecek o bir, ay, bir buçuk aylık süreç Annenin sürekli olarak acaba hasta mı? Acaba zekam var? Acaba şöyle mi? Acaba down sendromlu mu? Acaba acaba acaba acaba acaba stres, stres faktörü. faktörüyle birlikte sürekli tekrar edilen duygusal gelişimin çocukta ciddi anlamda travmaya sebebiyet vermesi. Hı. Ama bununla birlikte hani e, çok fazla televizyon, çok fazla tablet, çok fazla bilgisayar, özellikle videolar kıymetli anneler ve babalar. Bu tür şeylerin uzun süreli çocuklara Yani şöyle söyleyeyim o olması. zaman. E, daha çok müzik e, mesela bir YouTube'a giriyorsunuz e, hepimiz biliyoruz. E, hep aynı videolar, aynı klipler, aynı reklamlar. Evet. Çünkü şunu biliyoruz biz çocuklar e, özellikle o alttan geçen yazıları şöyle izleyen çocuklar var. Bakın şöyle hipnoz olup bu şekilde e, ve oradaki tanıdık sesler hep o aynı şeyi, videoyu izler. Evet. Hep aynı videoya takılır. O zaman çocukların e, elektronik cihazlar dediğimiz yani görsel olarak bu cihazlarla erken yaşta tanıştırılmaması çok önemli. Belki bunu 0-3 yaş çok zor, tanıştı, benim oğlumla tanıştı ama nasıl tanıştı ve nasıl gittiğini kontrol edebiliyorum şu an için. Evet. Ee, ama şöyle bir şey var, hani çocukların eline o telefonları verip de çocuk daha konuşmaya başlamamış sadece kulak doluyor, göz doluyor, sağlıklısız şey dolu. bir şekilde doluyor. Aynen öyle. Bu konuşmayı geciktiriyor ve maalesef beyin gelişimini de etkilediği için otizme sebep olan faktörler olabilir Evet. Yani tamamen otizm gibi değil ama otizm emarelerinin olduğu çocuklarla da karşılaşıyoruz. Atipik otizm diyoruz belki bizim. başta Belki bir, bir kısmına bir tık öyle söylüyoruz. Ya da diyoruz ki otizm emareleri var, var bu çocuğun. Değil Hızlı değil. bir şekilde işte televizyonu kesin, tableti kesin, telefonu kesin, sokağa çıkarın, sosyalleştirin. O yaran eksikliği. Evet Ayşe'yle konuşturun, Fatma'yla konuşturun, Hasan'la Hüseyin'le konuşturun. Belli masajlar yapın, e, spora yöneltin, beslenmesine dikkat edin. Anlatabiliyor muyum? Sosyalleşebilecek her alana çıkardıktan sonra bu çocuğu sonra ailelerden bize geri dönüşler oluyor. Aa evet hocam şöyle yaptı, aa evet hocam artık böyle, aa evet hocam artık konuştuğumuzda bize dönüp bakıyor, aa evet bize cevap veriyor. Çünkü orada o kadar çok o hani televizyonun ya da bilgisayarın getirdiği ya da videonun getirdiği duruma o kadar çok maruz kaldı ki o durumdan çıkamadı ki kendini hani dışarıyla farklı bir noktaya koysun az uyarının olduğu yoğun uyarının olduğu süreç çocuğun otizm noktasında ilerlemesine sebebiyet verir. Dengede olması gerekiyor. Tabii ki şey bu yani. Aynen. Kesinlikle dengede olması gerekiyor. Çok fazla izlemesi de ve hiç izlemeden ama arkadaş çevresinin olması annenin iletişim Kurmaması. mesela Dokunmaması, dokunum. sevmemesi, ilgilenmemesi. Luhuzalık döneminde bile temelleri atılabiliyor aslında. Yani, yani mesela hani, e, dün de bir canlı yayında şey. söyledim. Bakın çok enteresan bir şey. Çocuklar bize oranla daha çok strese giriyor ve daha çok o, stres kaynaklı oluşabiliyorlar. E, bir araştırma yapılıyor. Yapılan bir araştırmada bu topuk kanı alınan çocuklarla ilgili çalışılıyor. Topuk kanı alınırken çocukların stres hormonlarına da bakılıyor. Normal doğan çocukların stres hormonları düşükken Sezeryenle doğan, vakumla doğan çocukların stres hormonları çok yüksek çıkıyor. Evet. Yani e, ve neden sezeryen esnasında yüksek çıkıyor? Çünkü çocuk bir anda annenin kalbinden, kalp atışından uzaklaştırılıyor. Nereye gittiği belli değil, nerede olduğu belli değil. Bir buçuk saat sonra anneye getirilip veriliyor bu o kadar ciddi bir şey ki o anda çocuk panikliyor, korkuyor, ne olduğunu Hiç anlamıyor. Zaman kavramı da yok. Zaman kavramı yok, hiçbir şey yok. Orada öyle bir panik diyor ki anlatamam size. O zaman o korku ve kaygı orada kalıyor işte. O çocukla beraber devam ediyor. O yüzden de Sayın Cumhurbaşkanımız bir dönem bunu fark ettikten sonra e, hani dedi ki lütfen şeyleri yasaklayın. Evet, Normal olmayan sezaryenleri sezaryan yasaklayın. Sezaryan de doğum yapmış bir getirip veriyorlar ama hocam yani tamam çok kısa kalıyor ama sonuçta bir temas kuruyoruz yani. Ten temas. Şimdilerde bu evet son iki yıl, Yani mesela yılı, şimdi sezer, ben şu an gibi anneler dinliyorsa bizi diyecekler ki eyvah ben sezaryan olacağım ne olacak? Yapmasınlar. Olacak. Bunu tamamlayın yapma. lütfen hocam. Yok mecbur değillerse yapmasınlar. Evet. Bakın çok net söylüyorum. Sağlık, problemleri, Sağlık varsa. problemleri varsa. Evet ona bir şey söyleyemem ama biz bunu konuşa konuşa konuşa son 3 yıldır, 3 yıl belki 4 yıldır bunu o kadar çok konuştuk, o kadar çok dillendirdik ki biz ve bizim gibiler e, artık e, hani doğumdan hemen sonra çocuğu getirip anneye veriyorlar ama anne yaralı, orası burası kan revan içinde her yeri kesik ağrıdan zaten duramıyor ki ne kadar çocuğuna bakabilir ya da ne kadar çocuğuyla ilgilenebilir. Orada da anneye bir şey söyleyemiyorsunuz. O yüzden mümkün olduğunca, Doğal yollarla doğumu evet. biz öneriyoruz. Evet. Bu o çok önemli Bu bir önemli. süreç çünkü. Ee, o yüzden hani onu açalım diye. Çünkü izleyenleri panik ettirmemek adına. Çünkü evet ben de sezeryanla doğum yapmış bir anneyim. Açıkçası hani sağ olsun doktoruma da e, çok severim e, Aygül hocamı. E, böyle çok rahat geçti benim ve ben e, oğlumu hocam bu olayı bildiğim için yani normal doğum e, belli bir yaş faktörü vardı. Bazı sağlık problemlerim vardı. Şimdi o korkum benim hep vardı. Bir de şimdi bir buçuk yıl, bir yıl yaklaşık ben şey otizm çocuklarla çalıştıktan sonra bizim o grupta bekarlık hayatında bile acaba otizmli çocuğumuz Olur, olur mu? Mi? Hep bu gelirdi aklımıza. Evet. Tabii ki Allah'ın bu söz imtihanı hepimizin başına gelebilir. Evet, kesinlikle. bunu biliyorsun. Ama çocuğumun sezeryan olduğunda bu bir faktör, stres faktörü ve çocuğumu kucağıma aldığımda ben 3 ay buramda uyuttum. Yatağa bile koymadım. Hatta bana bak bu çok kucak bağımlısı olacak indirmedin diye. Ben burada uyuttum hocam. Benim kalbimde uyuyacak. Çünkü doğum yap, doğum esnasında biz bu ayrılığı yaşadık. Benim bunu telafi etmem lazım. Ben bunu takıntılı şey toplamak istemiştim. toplaması için evet. yaptım. Bunu da itiraf edeyim canlı yayında burada. Evet, ee, Allah'ım inşallah sağlık sıhhat versin. Çünkü Amin. neden? Amin. Şu soruyu soracağım. Verecektir de inşallah. Otizm tedavi edilebilir bir rahatsızlık mı hocam? Şimdi otizm tedavi edilebilir bir rahatsızlık... Yüzde yüz değil. Hı hı. Yani e, otizmli e, olarak dünyaya gelen bir birey ee, ömrünün sonuna kadar otizmli oluyor. Eğer otizm çok erken fark edilir ya da atipik otizmin birinci basamakları gibi en başlarda olunursa toparlanıp normalleştiği ve ortaya normal bir şekilde hayatını devam ettiren idam ettiren insanlar çıkabiliyor mu? Evet çıkabiliyor. Bu arada kıymetli seyircilerimize söyleyelim. Ben de bir otistik çocuk annesiyim. Şimdi ben evet. bek ben hocamın söylemesini evet. bekledim açıkçası. Şimdi bunu konuşurken ben bir yıl çalıştım dedim. Çok yakın çalıştım. Evet. De 10 saat, 12 evet. saate yakın. Sabah Batman kısa kadar onlardaydı ama siz e, neredeyse 18 yıl. Evet 18 yaşında değil mi Mehmet? Mehmet işte Temmuz'da 18'e girecek. Ve otizmli bir Bir otizmli bir birey. Bir otizmli bir birey. Ve hani A'dan Z'ye bütün hareket alanlarında çok ciddi anlamda otizmin teşhisini bile belki o süreç içerisinde Ankara'ya getirip hocalarımla birlikte ben önce fark edip hani birlikte koyduk bu sürecin netliğini. O gün bugündür bizimle birlikte bizim hayatımızın içinde hayatımızın hatta en top noktasında öyle bir yerde ki yani sevgisi başka e, hani e, güzelliği başka e, ama tabii ki bununla birlikte ciddi sıkıntıları da var o da başka. E, tabii ki bu çok da önemli bir süreç. Benim için neden özelsiniz bugün neden sizinle konuşmak istedim? Çünkü bu işi yaşayan birisiniz. Bileyim, evet. Dolayısıyla şu an otizmli bir bireyin annesi ne konuşurken evet. şunu başınıza gelmedi ki nereden bilirsiniz diye kalplerinizden geçerse bile başında ve işte o yüzden dinlemelisiniz diyebileceğim evet, sizi evet. yayının sonlarında onu şöyle ekrana vereceğim hocam annelerimize tavsiye de bulunacağız inşallah Sen ekran başında i̇nşallah. kalmaya devam edin adım, adım adım insan bütün programlarımız gibi soluksuz reklamsız arasız devam ediyor ve sizlere dönüp tekrar hatırlatıyoruz senem yıldız hocamla bizler otizmi konuşuyoruz tabii ki sizler sorularınızı bizlere iletirsiniz birazdan şöyle şöyle kayarak gelecek olan instagram hesabımız adım adım insana da sorularınızı yazabilirsiniz diye hatırlatmış olayım programımızın içinde öykümüzü değerlendirmek sonra sizden gelen soruları da yanıtlamaya gayet edeceğiz diyorum ve hocam pekala otizme eşlik eden Başka psikolojik rahatsızlıklar, biyolojik rahatsızlıkları saydık, kansızlıkları, vitamin, mineral eksiklikleri, diş problemleri çok fazla çürüme biliyorsunuz. Evet hızlı Kemik çürümeler. gelişimleri sıkıntı ve bazı anksiyete evet OKB mesela başka neler eşlik ediyor? Yani işte ağır vakaları var, hafif vakaları var. Yani çok ciddi anlamda öfke olabiliyor. E, belli bir yaştan sonra epilepsi olabiliyor. Hı. Hı. Hı. Mesela Mehmet de işte 17 yaşında 3 sene önce çıktı. Ee, ...hani beyin neye baktıklarında... mental eterde de dahil hiçbir sıkıntı yok... ...ama otizme bağlı epilepsi. Hmm. Yani bu çıkabiliyor... Takıntılar gerçek anlamda ve ciddi anlamda çıkabiliyor. Özellikle bütün otizmli çocuklarda takıntılar çok yüksek anlamda çıkıyor. Evet. E, kaygı seviyesi, korku seviyesi, mesela sese karşı du aşırı duyarlılık söz konusu olabiliyor. E, bunlar e, gerçek anlamda e, psikosomatik rahatsızlık denebilecek seviyede. Daha buna benzer aklınıza gelebilecek takıntılar mesela kıyafet takıntıları, yemek takıntıları. Hiç kıyafetini yani, çıkarmaması, suyla çok oynaması, sudan nefret etmesi. Ya da giymemesi. Hep uçta değil mi? Çık çıplak, durmak, çıplak istemesi. durmak istemesi yani çünkü sanki üzerine her şey batıyormuş gibi dikenliymiş gibi bunun gibi şeyler mesela belli yiyecekleri asla yememesi ha ya da bazen belli bir yaşa kadar yemek seçmesi ya da hiç yemek yememesi Hı. ya hani o Iı, tanı konduktan sonraki süreçte bazen taktiye yemek yemeği kesebiliyorlar. Her şeyi kesebiliyorlar ve sadece bir tek şeye saplanıyorlar ve sadece onu yiyorlar. Ya da ısrarcı davranışlar, dirençli davranışlar ya da halk arasındaki söylendiği gibi inatçı davranışlar. Tutturuk diyoruz bazen. durdu evet, yani, mu bir şey Evet Evet yani o olacak o şekilde olacak. Bunun gibi şeyler yani otistik çocuk ya da otizmli çocuklar ciddi anlamda e, hayatlarında belli kurallar zincirini kendileri oluşturuyorlar. Takıntılarını ona göre düzenliyorlar, öfke nöbetlerini ona göre düzenliyorlar, yemelerini içmelerini ona göre düzenliyorlar, giyim kuşamlarını ona göre düzenliyorlar, oyuncaklarını ona göre düzenliyorlar. Her şey kendine ait bir yani, Otizm bir çember dersek evet. şöyle. Aynen öyle. O çember o onun ortasına. Ortasına. Ortasına oturuyorlar. Onların hepsi onların düzenleri. O düzenin içerisinde hareket etmeyi seviyorlar. O düzenin dışına zerre imiskal miskal çıktığınız zaman kızılca kıyamet kopabiliyor. Çok böyle minicik bir şeyle bile ortalık birbirine girebiliyor. Mesela bu sebeple biz deriz ki otizmli bireylerin mümkünse evlerini, odalarını, yaşadıkları şehirleri, gittikleri okulları... Anlatabiliyor muyum oyuncaklarını bunları mümkün olduğunca değiştirmeyin. Çünkü onlar onlarla beraber kendilerini bir bütün olarak hissediyorlar. Güvende hissediyorlar. hissediyorlar kendilerini. Hocam da derdi ki kulakları çınlasın bilmiyorum izliyor mu. O çemberin içinde evet bazı şeyler değişmeyecek. Ama biz o çemberin içinden çıkarıp normal bir çocuk gibi yaşamasını sağlamak adına Çemberin içine biz girmeyeceğiz. Onun çemberden çıkmasını sağlayacağız. Evet. Bunu yapmak zorundayız belki. Bu nedir mesela? O alıyor mesela cep telefonunu, oturuyor saatlerce sallanarak bakıyor çemberin içine girdi. Şimdi Aa, ama o bununla mutlu. Şimdi o onu rahatlatıyor diye. Bırakamayız ki bunu. Bu çocuğun konuşmasını aktif etmemiz gerekiyor. Bu çocuğun normal davranışları normale yakın hale getirmemiz gerekiyor. Tamam silinip atılmayacak belki ama şu da bir gerçek. 4 yaşından önce konulan erken teşhiste izlerinin silindiği de söylenebiliyor. Mental retardasyon eşlik etmiyor Saşa. Evet. Abi. Çok Değil ciddi mi? anlamda toparlanabiliyorlar. Yani burada zaten önemli olan onları o çemberden çıkarma süreci. Evet. Onları o çemberden çıkar olabiliyorlar mı? Evet. Ne zaman, nasıl, kaç yaşına kadar? Emin olun eğitimin sınırı yok. Yapabildiğiniz kadar ve onlar yaşadığı sürece. Sürekli bir eğitim, sürekli bir değişim, hayat sürekli boyu. bir farklılık evet. ve hayat boyu onlarla birlikte olduğunuzda onlarca o çemberin içinden çıkıyorlar. Neyle çıkıyorlar peki? En çok ne neyle önemli. çıkıyorlar? Sporla çıkıyorlar. Ciddi anlamda sporla çıkıyorlar. İkincisi sosyal aktivitelerle çıkıyorlar. Gezmeyi seviyorlar, dışarı gitmeyi seviyorlar, bir yerlerde yemek yemeyi seviyorlar. İşte ne bileyim bir yerde dolaşmayı seviyorlar. Bunu seviyorlar. İnsanlarla kalabalık olmayan ortamlarda önce birkaç insanla birlikte olmayı seviyorlar. Onları sosyalleştirmek belki. Aşama, aşama. Bu hani aşama aşama kademe kademe gidilmesi gereken bir şey. Belki el kas göz koordinasyonu dediğimiz o üçlü koordinasyonda otistik çocuklar yani otizmli çocuklar... E, Ince motor becerisini çok geliştiremiyorlar. E, bu sebeple hani makasla kesme ne bileyim yapıştırma, takma, çıkarma yap bozlar. Bunların hepsi onların bu alandan çıkmasını sağlıyor. Aslında bunları yaparken bir etkinlik yaparken onları şuradaki alandan alıp duygusal dünyada buradaki alana getiriyorsunuz. Bu alandan ne kadar çok çıkar buraya gelir, ne kadar çok çıkar buraya gelirse buradaki dünyaya ayak uyduruyor. Şey demek çok mu iddialı olur? Ben de bunu hani otizmle ilgili seminerlerimde hep söylüyorum hala da söylüyorum ama bir de Senem hocanın yanında söylemek istiyorum. Normalde çocuklarımızla ne yapıyoruz hocam? Hani otizmle olmasın normal sıradan çocuklarımızla gidiyoruz mesela bakkala gidiyoruz, alışveriş yapıyoruz, yemek yapıyoruz. Aa, hafta sonu kızımla oğlumla kek yaptım diyorlar, baba oğul günü yapıyorsunuz. Yani çocuklarınızla siz hayatın içerisinde her şeyi yapıyorsunuz. evet. Sizin için de yapacaksınız. Bu kadar net aslında. Çok net. Ha, sizi çok zorlayacak ama yapacaksınız. Meselemiz yani, bu zaten değil ki, mi hocam? Mesela biz Mehmet'le masa hazırlıyoruz. Hı -hı. Masa kaldırıyoruz. Anlatabiliyor ama O bizimle sofra kuruyor, sofra kaldırıyor. Dolaptan git onu getir, git bunu getir. Çayını kendin koy. Tabağını makinenin içine koy. Ayakkabılarını yerine yerleştir, kabarını yere atma. Kendi hayatını da ayaklarının üzerinde ne kadar durabilirse. yapar bu. Yani şimdi şu çok güzel bir noktaya değindin Tuğbacığım. Onlar da diğer çocuklardan farklı değiller aslında belli bir noktaya kadar. Algılarını onların açmak, davranış gelişimlerini ilerletmek, onlarla sürekli irtibat içinde olmak, onlara görevler vermek, o görevleri yapıp yapmadıklarını hani gözlemlemek çünkü belli alanlarda, duygusal alanların belli kısımlarında ciddi bir zekaya sahipler. Mesela Mehmet ciddi bir spor dehası. Çok iyi basket oynuyor. Bu arada öğretmenlerin hepsini öpüyorum, kucaklıyorum. Allah onlardan razı olsun. 10 yıldır bir yaşam koçu, bir özel okul, çok ciddi bir spor çalışması, öz bakım becerileriyle ilgili çalışmalar. Bunların hepsini dişini mi fırçalayacak, elini mi yüzünü mi yıkayacak, tuvalete mi girecek, sifonu mu çekecek? Bunların hepsini kendisi çok rahat çorabını mı giyecek? Kendi akıl edecek kendi seviyeye gelmemişti. gelmişti. Evet. Yani bu, bu şey ezberletilmiş değil. bir eğitim değil, değil? de evet. doğanın o kendi doğasından, fıtratından Allah'ın bize Allah vergisi olarak e, verdiği o kodların kırılması... Aynen öyle onlarla birebir hani dışarıdaki çocukla ne kadar çok ilgileniyorsanız e, otizmle bireyle de onunla ilgilendiğinizden belki birkaç tık daha fazla ilgilenmeniz gerekiyor. Sizi yoruyor olabilir sabır, ama hani geri dönüşü gerekiyor. oluyor muhakkak geri dönüşü oluyor. Şey gibi ya yani hani böyle domino taşlarını diziyorsunuz diziyorsunuz diziyorsunuz diziyorsunuz ortalıkta hiçbir şey yok. Gibi görünüyor. Sonra bir vuruyorsunuz, takipsi tak tak tak tak tak gidiyor yerine. Aslında öyle bir süreç. Otizmli bireylerle yapılan eğitim sonrasında böyle bir süreci veriyor. Bir yerde bir şey kırılınca artık gerisi geliyor. Bir yere kadar öğrettiğiniz şeyi almayabiliyor, anlamıyormuş gibi olabiliyor, duymamış gibi olabiliyor, farkında değil gibi olabiliyor. Ama siz söyledikçe, söyledikçe, söyledikçe o kendi duygu dünyasının içerisinde sizin söylediğinizi anlıyor, duyuyor. Biliyor, farkında. Fakat sadece dedim ya sosyal gelişimle dil gelişimi arasında sıkıntı var. Orayı düzenlemesi gerekiyor. Hı hı. Bunu düzenledikten sonra evet bir yerden sonra o hani tık tık tık tık tık mermere damlayan su önce delmezmiş ama devamlı yaparsa delermiş ya. Bu bunun gibi süreç. bu da böyle bir süreç. İğneyle kuyu kazmak gibi aynen de Sabır, sakinlik, hı. ilgi. Beslenme bir taraftan, e, psikosomatik kısmı bir taraftan, eğitim bir kısmı bir taraftan, e, bir taraftan. biyolojik kısmı bir taraftan, psikolojik kısmı Aile bir taraftan. Aile danışmanlığı kısmı bir yandan ailenin çok büyük bir destek evet. ihtiyacı var bu süreçte. Birazdan geleceğiz. Hocam benim de gördüğüm çocuklarda şey yok ya hani hayali oyunlar yok. Mış gibi oyunlar. Evet. İşte arabayı sürmek, park etmek yani ne yapıyor? Şimdi mesela bakıyorum ben çocuklarda değil mi? İki yaşından sonra artık vuv yapıyor, park ediyor, kendince oyunlar kuruyor, işte düşürüyor, kaza yaptırıyor. Bir şeyler yapıyor çocuklar. Şu izlediğiniz zaman beyninde bir hayal kuruyor ve onu oyunlara neye aslıyor ama otizmli çocuklarda bu olmayabiliyor. yok maalesef. Bunun olması için ailelere işte çok görev düşüyor. O televizyonlar evde kapanacak, telefonlar bir yere kalkacak, seslerimizde volümlerimiz inecek, çıkacak. Çok farklı tonlamalar yapacağız ama o çocuğu o kuyudan, o çemberden çekebilmek için... Bağıracağız, çağıracağız, tiyatral seslerle, yüzlerle, mimiklerle çocuklarda duygu çalışması, ses çalışması yapacağız. Sosyalleştirmek için elimizden Çok geleni önemli. yapacağız. Mesela yine Mehmet'ten bahsederek yola çıkalım. Mehmet'in otizm tanısı konduktan sonraki süreçte annemle babam bizim yanımıza geldiler. Allah onlardan razı olsun. Kaç yaşında aldı? Mehmet 3 yaşındaydı. 3 yaş birazcık geçmiştik. Eee hmm. 2,5 yaştan sonra bir anda tak tak tak tak tak patladı zaten. Zaten o dediğim gibi semptomlar birden fırlıyor. Birden iki çünkü iki, sonra. iki yaş 2,5 iki yaşa kadar normal konuşan, evet. normal, çok normal bir çocuktu. Bir anda tak diye döndü her şey sadece birazcık dil gelişimi noktasında işte anne baba dede ondan sonra gel git bunları söyleyebiliyordu. Ve bir, bir noktadan sonra bozulduktan sonra mesela annemle babam biz Mersin'de yaşıyorduk o zaman. Mersin'de çok büyük bir sahil var beni dinleyenler bilirler e, o Koluman plazanın falan olduğu yerlerde. Orada oturmuştum ben de uzunca bir süre sahile çıkarıyorlardı Mehmet oyun oynuyordu yürütüyorlardı çok uzun bir sahil çok uzun bir park insanları görüyor onlarla konuşuyor bunlarla konuşuyor mesela annemle babamın olmadığı süreçlerde de ben elinden tutup insanlarla gezerken hiç tanımadım insanı, oğluma merhaba der misiniz Mehmet'e merhaba der misiniz? İşte kimi yakalarsam yürüyüş yapana ona buna göz temasıyla Mehmet'e merhaba der misiniz insanlar bir duruyordu Mehmet'e de merhaba derler evet. hani farklı yüzler açar. farklı konuşmalar Best farklı iletişim bunların hepsi onun değişimini ve farklılaşmasını sağladı mesela sürekli yürüyüşler. Ve o yürüyüş işte parmak ucuydu. Sürekli parmak ucuydu. Ayakkabılarının altına ağır demir şeyler koydular. Bilmem ne yaptılar. Bunların hiçbiri çözüm değildi. Spor en güzel çözümdü. Kas gelişimi Kas gelişimini hani tamamlamamız gerekiyordu. Masajlar çok önemliydi. Beslenmesi ve diyeti çok önemliydi. E, tabii Mehmet'te ağır metal çıktı mesela. Yurt dışına gitti bazı tahlilleri. Ve dönüldüğünde kurşun çıktı. Cız, civa çıktı çok ciddi anlamda. E, bunların e, bayat aşılara bağlı olabildiği ile ilgili raporlar geldi. Bununla ilgili bir çalışma yapıldı. Arkasından ciddi anlamda şelasyon tedavisi dediğimiz ağır metal atıklarıyla ilgili yapılan çok ciddi bir tedaviye girdim ben. Glütensiz desteklenen şey beslenmesine çok ciddi anlamda emek verdik. Bunların hepsi otizmli bireylerde yapılması gereken şeyler. Bunların hepsini yaptığınız zaman mesela dışarıdan yenen işte e, jelatinin içerisindeki yiyecekler Onların içerisindeki koruma şekerlemeler tabii, falan tabi işte, nasıl takıntıları ve hareketleri çok artıran şeyler. Genel bir şekilde artıran şeyler. Evet. Bunların hani gazlı içecekler, gazlı yiyecekler bunların hepsinin düzenlenmesi ya gerekiyor. Bunlardan uzak durması gerekiyor bu tedavi sürecinde. Bütüncül bir tedavi, multidisipliner evet. dediğimiz ne? Yani biz eğitimi veriyorsunuz ama o öte yandan gazlı içecekler içiyorsa her akşam, şekerleme yiyorsa bir anlamı yok bunun. Hiçbir anlamı bir şey var. Bütüncül yaklaşmak burada tedavide çok Beslenme önemli. Beslenme bir taraftan eğitim bir taraftan Psikolojik destek bir taraftan, anne baba eğitimleri bir taraftan bir de kardeşler, ablalar, abiler onların da desteklenmesi bir taraftan. Çünkü öyle bir çocuk hani ortanca kardeş diyelim ki normal bir üst kardeş normal ama o en küçük ve böyle birisi. Onların hani uyumu, kardeşle ilişkisi, kardeşe sahip çıkmaları ya da işte o ablaysa ya da abiyse onun toparlanması, düzeltilmesi noktasında... Ailecek bu noktada ciddi eğitimlere ihtiyaç var, destek eğitimlerine ihtiyaç var. Hocam böyle 5 dakikada bir öykümüzü değerlendirsek, sonra sorulara geçsek. Olur. Bu arada Ramazan münasebetiyle bizim programımız birazcık 48-50 dakikaya düştü. Öyle mi oldu? oldu. Tü, tü. Söylemiş Hüt olayım olmuş. ben size. Bundan sonra böyle programlarımız devam ediyor. Ama bence kalitesinden hiçbir şey kaybetmiyor. Bize zamanlar, yani o küçük zamanlara çok güzel şeyler sığdırıyoruz. O yüzden daha araya girmek istemiyorum. Öykümüzü de şöyle bir toparlasak. 4 yaş Kerem, Tabii. aile kabullenememiş ama sonra kabullenmiş. Kreşte öğretmenin fark etmesi çok normal. Okulda daha çok sergiledi belki. Aile de bunu fark etmiş ama buna, burada ailelerin mesajınız bence önemli. Yani Konduramama meselesi. E, yani mesela e, bize de getirdiklerinde böyle böyle bir durum var. Acilen bir psikiyatriste götürün dediğimizde yok ya öyle bir şey yoktur. İşte ya geçer ya dayısı da böyleydi. Babası da böyleydi. İşte halası da böyle davranırdı. Ben de şöyleymişim hocam gibi söyleyip konduramıyorlar. Tabii ki ben anneleri ve babaları bu noktada anlıyorum ama ne kadar erken teşhis ve tedavi o kadar hızlı bir süreç. Yani diyorum ki bu çocuğun böyle böyle bir durumu görünüyor. Bunu lütfen acilen bir psikiyatriste götürün. Ve orada te tanı teşhis iyice bir konsun. Ondan sonrası rehabilitasyona mı gidilecek, ne yapılacak, başka şeyler nasıl çalışılacak. O yolu bir koyun. Ondan sonra gelin ben de kendi yolumla anne baba eğitimleriyle, kardeş eğitimleriyle, bireysel danışmanlık noktasında yapılabilecek çalışmalarla ne yapabileceğimizi biz de kendimizce söyleyelim. Ama acilen bir götürün. Anne diyor ki yok götürmem. Siz yapın ben yapamam önce teşhisinin tam olarak ne kadar bu konuda bir şey biri yani bir uzman tarafından konması ve ona göre bir yol ve yöntem belirlenmesi bir rehabilitasyon merkezine bu çocuğun gitmesi gerekiyor. Hı hı. Kabul etmek istemiyorlar yani kolay bir şey değil elbette ki ama ne kadar önce kabul edilir ve ne kadar önce bir çalışma yapılırsa Çocuk o kadar hızlı ve o kadar güzel ilerliyor. Evet. Burada Kerem'in aslında dediğiniz bu süreçleri, o kan tahlilleri, bağırsaklarındaki problemler hepsi bütüncül. Evet. Her yerde tedaviye gidecek ve aslında yapacakları tek şey var. Kabullenip süreci hızlıca başlatmak çünkü zaten 4 yaş bariyer gibi bir yaşta evet. daha da fena keskinleşecek otizmin belirtileri. O yüzden önünü alabildiği kadar hızlıca bu programın başından beri anlattığınız o bütün o multidisipliner dediğimiz alanlara teker teker gidip teddim muayenesine olması kesinlikle, önemli. Kesinlikle yani zaten bir çocuk hekimi muhakkak görüyor muhakkak bir nöroloğa, çocuk nöroloğuna gidiliyor. Kulak bile işitmesi yani bir tabii işitmesi, var diye dil bakmıyor gelişimi, diyorsunuz ya dönüyor adına. Anlatabiliyor mu? dil gelişimi evet. o dildeki bir sıkıntı var mı vesaire gibi bunların hepsi el kas göz koordinasyonu sıkıntısı vücudunda Mesela. herhangi bir problem var mı? dan Z'ye bir muayene. hani muayene edilmeli her alanla ilgili bir rapor belirlenmeli o raporlarla birlikte her hekim kendine göre zaten işte şunları eksik vitaminleri bir eksik Bununla ilgili bir destek çalışması yapacağım diyor hmm. nörolog diyor ki hiçbir sıkıntısı yok benlik bir durumu yok çocuk psikiyatrist diyor ki şunlar şunlar şunlar olacak ama bununla birlikte retasyona devam edecek Bununla birlikte şu şu şu ilaçları şimdilik kullanmasını istiyorum diyor gibi hepsi beraberinde beslenme uzmanıyla bir bes ...beslenme sürecinin takip edilmesi, bir spor uzmanıyla ciddi anlamda sporun takip edilmesi... rehabilitasyon eğitimi verilmeye başlandığında orada rehabilitasyondaki eğitmenlerin... ...anne babaya söylediklerini anne babalarının harfiyen yerine getirmesi. Ezberci bir eğitimden ziyade... Hayal gücünü geliştirecek oyunları ben çok önemsiyorum ve bu yüzden çocuklarımızı sadece rehabilitasyon merkezlerine ve kendilerine ait merkezlerde kalması değil. Kaynaştırma sınıflarında normal çocuklarla birlikte olmasından yanayım şahsi fikrimi söylüyorum. Bu düşünce beni bağlar. Kurumu mu bağlamaz? Ben bir psikolog olarak bunu söylerim. Her sınıfta kaynaştırma grubu Kesinlikle olarak otosimli çocukların olması gerekiyor. Bu bizim hakkımız, bu bir kul hakkıdır, bu bir vebaldir. Bu çocuklar sanki cüzdanlıymış gibi başka merkezlere tıkılarak sadece orada alanlarında kalsınlar. Onlar şöyle diyerek etikletlenmemeli. Bu Müslümanlığa, İslam'a, insanlığa sağan bir şey değil. Bu programı yapıyorsam bunu söylemek benim boynumun borcuydu hocam. Teşekkür ederiz. Evet sonsuz katılıyorum. Hemen. Pekala hocam 10 dakikada soru cevap yapalım mı? İzleyenlerimizden gelen sorular var. Ve isimsiz okuyacağım. Otizme dair sorularınız varsa Senem hocama yazmaya başlayın. 10 dakika boyunca sadece soru cevap yapıyorum kıymetli izleyenler. Adım adım ins insan Instagram hesaplarındayız. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki 13-13. 11-7 yaşında 3 kızım var. Ortanca kızıma 3 yaşında otizm tanısı konuldu. Şu an 11 yaşında. 4,5 sene özel eğitime gittik. 7 yaşında raporu kalktı. Çok şükür toparladık. Erkek kardeşimin aynı yaşta olan oğlu da 2,5 yaşında otizm tanısı aldı. Halen özel eğitime devam ediyor. Otizmde genetik yatkınlık varsa niçin bütün çocuklarda değil de sadece birinde oluyor diye muhtemelen kendi o 3 kızından birinde olmasını Kabul ediyorum. edememiş evet. yani tabii bununla ilgili bizim bir şey söyleyebilme şansımız yok bu şudur ya da budur diyebilme şansımız yok ee, ilahi takdiri ilahi diye bir durum söz konusu ee, ona hani e, nasip olmuş. O, bu dünyada bazı şeyler belki hani onun için e, bu halde yaşanmış ama sonsuz dünyada onun için başka türlü yaşanacak diye düşünmek lazım. E, kabul burada yine kabul yani annelik e, merhameti, annelik vicdanı, annelikle ilgili duyguları çok ön, plana çıkmış anladığım kadarıyla izleyicimizin ya bu bir süreç yani A'da da olabilir B'de de olabilir onda çıkmam çıkmıyor hamilelikler mesela farklı geçmiştir. Mesela yani, şöyle diyeyim hocam belki çok zor bir gebelik geçiren bir kadın evet. çocuk otizmli olmuyor bazı çok rahat hamilelik geçiriyor hamilelikten sonra farklı bir şey travma yaşıyor yani olabiliyor yani hiç belli olmuyor bu hani Kader diye bir şey var yani. Böyle hani evet Ve şey gibi bir şey vuruyor. Bu ya. Yani Hangisi? bu olabiliyor mu olabiliyor. Bakın hani dünyada 68 çocuktan bir tanesi otistik olarak dünyaya geliyor. Çok enteresan fakat arttı hocam, arttı son dönemde özellikle burada hani 2000li yıllardan sonra da sağlık bakanlığına hani bu konuda da lütfen diyelim gerçekten ciddi anlamda arttı yani gıda ürünlerin artmış olması işte hmm. bu e, paketlenen ürünlerin içerisindeki işte e, mısır şekerinin çok yoğun bir şekilde kullanılmış olması işin içine etken oldu e, biyolojik olarak e, hava su toprak bunlarla ilgili ve daha önemli bir şey pandemi çocuklar pandemi. biz biz şu an hocam otizimli değil miyiz? Hepimiz, Kısmen otizimli bireylere evet. dönüştük. Kendimiz Evde ne alında hareket, kapattık. sosyalleşme yok. Ve ne ne verildi elimize? verildi derken aldık tercih ettik. Dijital Tele dünya. Telefon, Şimdi biz tatlı. resmen otizmli bireyler gibi yaşıyoruz. Evet şu, an. şu anda Yememiz tamam. içmemiz de aynı. Yani onlardan hiçbir farkımız olmadı. Sadece onların bakış açısıyla bakıp onlar gibi göremiyoruz ama kısıtlandık. Evet. Onları evet. anlamak adına da belki çok ciddi Fırsat bir süreç. Fırsat ve bizimle çıkmamız ayrıca otizmli bireylerle yaşıyorsak evimizde bu süreç daha da kritik. Zorlanmaya başladı. Hızlıca diğer soruya geçiyorum hocam. Demiş ki Büşra Bilgiç teyze ama OKB'li bir birey ve çocuğunun her hareketi üzerinden otizm tanısı koyup çocuğun kendince otizmle olduğunu varsayıyor. Sadece psikoloğun dediği tekerlek tarzı şeyleri izleme üzerinden otizmle olduğunu düşünüyor. Kaygı düzeyini azaltması için programınızı izlemesini söyledim. Umarım kaygıları azalır demiş. Tanıyı bizler evet böyle çabucuruk koyamayız belki Yok, ama. Asla. Yok asla. Bakın ben bakın, çok net bir şekilde şunu söylüyorum. Ee, bana gelen bir insan bile olsa... Hani bir çocuk yaşım uzmanına gelsin bir psikoloğa gitsin bir psikiyatriste gitsin üç ayrı alanda muhakkak çocuklarını göstersinler. Hani bir otizm teşhisi konuluyorsa böyle bir tanı konuluyorsa bir psikiyatristen bir çocuk yaşım uzmanından bir psikologtan bu üç ayrı yerden bir özel eğitimciden hatta hani gerekiyorsa bir dördüncü yerden herkesten bu tanı ile çok net bir şekilde evet. bir netlik alınsın ve ondan sonra devam etsin. Bence teyzenin acilen ve acilen yardım almaya ihtiyacı evet. var. Çocuğu etkiliyor çünkü. Evet. Hocam Merve Hanım demiş ki dönen şeylere donuk bir şekilde mi bakmaları tehlikeli olan durum yoksa bakmaları ve o hareket eden şey ulaşma çalışma çabaların olması mı normal demiş. Burada bir detay var mı demiş. Çünkü öykümüzde onu söylemiştim. Şimdi benim oğlum da makineler çalıştırıyor, alıyor, almaya çalışıyor, kapağı açmaya çalışıyor. Evet. Bu değil. Bir otizmli birey ne yapıyor? Donuklaşıyor. Çamaşır makinesinin önüne o oturuyor. Hiçbir şey yapmıyor. Bakın böyle. Balık bir bakış yani o donuk donuk dedi, donuk, balık donuk bir bakış ve tamamen hipnoz olmuş durumda. Hiçbir şey onu oradan kaldıramıyor. Aynen öyle. Bu diyoruz. Normalde hareketliyse onda da bir merak varsa o, oyun. o çok Orada oyun. O oyun. Orada onu bir söyleyelim. oyun var. Şu soru son sorum olacak ve dakikalarımı size bırakacağım. Zira annelere bir otizmli evladı olan bir anne olarak aynı zamanda bir eğitimci olarak neler tavsiye edersiniz? Bu soruyla beraber onu da sizden rica edeceğim. Ayşe Hanım demiş ki öncelikle hayırlı ramazanlar diliyorum. Teşekkürler. Çok güzel bir konuyu daha ele aldığınız için çok teşekkür ederim. Benim Asperger sendromu olan %20 üstün zekalı teşhisi konulan 8. sınıf bir erkek öğrencim var. Onunla bir dersler yapıyoruz onunla ders yaparken nelere dikkat etmeliyim kaç dakikada bir ara vermem gerekiyor demiş bir eğitimcimiz yazmış bunu öğrenci için. Teşekkür ediyoruz. Ee, biz teşekkür edelim bu soruyu bizle paylaştığı için ve onun dışında bu kapanışta önemli anne babalara. Evet şimdi tabi buradaki hemen Asperger sendromundan biraz daha bahsedelim burada zeka seviyesi yüksek oluyor zeka seviyesi yüksek olduğu zaman duygusal alanda açılıyor duygusal alan açıldığı zaman öğrenme alanı ile ilgili belli yerlerde çok ciddi gelişmeler söz konusu oluyor bazen hocalar buna yetişemiyor bile biliyorlar. Çocuklara göre saat e, aralığını versinler. Kıymetli hocam. Mesela bazı çocuklar aspergisi olan bazı çocuklar çok uzun süreli dikkatleri dağılmadan konunun üzerine devam edebiliyorlar. Bazı çocuklar da çok sık dikkatleri dağılabiliyor. Yani burada çocuk önemli. Çocuğu takip etmeniz, çocuğun durumuna ve konumuna göre e, zaman aralıklarınızı belirlemenizde fayda var. Ama ben genelde 30 dakikada bir ara verilmesinden yanayım. Çok uzun süreli kaldıkları zaman duygusal alanları geniş olduğu için ayrıntılara da fazla takıldıkları için başka ayrıntıların içinde kendilerince boğulabiliyorlar ama 30 dakika onlar için çok daha iyi olabiliyor fakat tekrar söylüyorum burada önemli olan sizsiniz. Hani çocukla aranızdaki bağı kurduktan sonra, çocuğu biraz daha tanıdıktan sonra ne kadar sıktıklarla ara vereceksiniz, ne kadar anlatacaksınız, hangi seviyelerde duraklayacaksınız bunlar oldukça önemli. Burada sadece takıntılı bazı duygu ve davranışlara sahip oldukları için Asperger sendromundaki çocuklar sizin söyleyeceğiniz bazı şeylerden ciddi anlamda rahatsız olabilirler. Sadece öğretmenler, özel derslerin öğretmenler özellikle bu noktada annelerden ve okulun rehber öğretmenlerinden, babalardan yardım alsınlar. Bir şeye takıldığında hani mutsuz onu eden onu, onu rahatsız eden konuşmalar, tavırlar, sözler, olaylar neler onlardan mümkün olduğunca uzak olsunlar. Çünkü onlardan herhangi biri konuşmanın ya da eğitimin içerisindeyken geçtiğinde tak diye kendilerini kilitliyorlar ve bir daha geri dönüşleri söz konusu olmuyor. Bu da oldukça önemli. Bu soruyu Şimdi, Peki anne babalara, otizmli çocuğu olan anne babalar şu an ekranlarsa, hani onların psikolojik olarak yılgınlıkları, yorgunlukları, ben ne günah işlediğimde böyle bir çocuk bana verdi, Allahım diye içinizden geçiriyorsanız, şu mübarek Ramazan ayında bilişsel kapasitemizi geliştirip daha farklı bakabilmek için otizmli bir oğlu olan Senem hocamdan dinleyeceğiz. Ne öğrenecek sizler acaba? Yani sadece e, nöbet değiştirsinler. Anlatabiliyor muyum? Yani sürekli olarak çocukla bir anne ya da sürekli olarak baba ilgilenmesin. Bazen kardeş ilgilensin, bazen anne ilgilensin, bazen baba ilgilensin. Yani bölüşün. Çocuğu bölüşebildiğiniz kadar sabrınız artacaktır. Çocuğu sosyal alana götürdüğünüzde, birine teslim ettiğinizde siz de geride onu seyrederken biraz daha rahat olabilirsiniz. Bazen akrabalarınız varsa anneanne, babaanne, dede, teyze, hala gibi bazen onların yanına bırakabilirsiniz. Biraz daha hani e, uyku saatlerini planlayıp uyku saatinden sonra kendinize zaman ayırabilirsiniz. Kolay bir süreç değil bu. Sabredilmesi gereken bir süreç. E, otistik bir çocuk bazen farklı duygu ve davranışların içerisine de girebiliyor. Buna da lütfen dikkat edin. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sabrı öneriyoruz. Evet, sabır. Yani böyle bir annesiniz siz de sonuçta. Evet. Bu süreci bilen biri olarak konuşmanız benim için çok kıymetliydi. Teşekkür ee, ederim. Sağ olun, sağ çok sağ iyi. olun. Ben teşekkür ederim. Evet. Allah razı olsun. Ben Biz teşekkür ederim. Ramazanlar ediyorum. diliyorum. Herkesin Ramazan'ı mübarek olsun inşallah hocam. Kıfa getirsin. Inşallah. Amin. Otizmli çocuklarımıza da i̇nşallah. inşallah. İnşallah. Beyefendi bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Adım adım insanda otizmli bireyleri her şeyini konuştuk. Burada söyleyemiyorum, özet geçemiyorum bile. Tekrarını izlemek isteyenler tabii ki hafta sonu yine izleyebilirler. Her hafta sonunda tekrarlarımız var, bunu hatırlatmış oluyorum. Ve sizlere yine hayırlı iftarlar dileyerek en emin olun. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.